Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim El-Lulu ve mercan e, kitabının Taharet bölümünü sizlere okuyacağım inşallah kardeşlerim evet burada hadisler var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den konu Taharet inşallah hayırlara vesile olur Ebu Hureyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez." buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 330. Hazreti Osman bin Affan'dan radiyallahu an naklettiğine göre Osman bin Affan abdest almak için su istedi. Ve abdesti şöyle aldı. Üç defa ellerini yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su verip çıkardı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı. Sonra üç kere dirseğe kadar sağ elini yıkadı. Sonra sol elini aynı şekilde yıkadı. Sonra başını mesetti, Sonra üç kere topuklara kadar sağ ayağını yıkadı. Sonra bu şekilde sol ayağını da yıkadı. Sonra şunu söyledi. Allah Resulü'nün aleyhisselam şu benim abdest alışım gibi abdest aldığını gördüm. Sonra Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim şu abdestim gibi abdest alır sonra kalkar içinde kendi kendine namazla ilgisi olmayan şeyler konuşmaksızın iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sahih Müslim'deki hadis numarası 331. Ebu Enes'in radiyallahu an anlattığına göre Hazreti Osman radiyallahu an mescidin yakınında Mekayid denilen yerde abdest aldı. Ve sizlere Allah Resulü'nün Aleyhisselam abdest alışını göstereyim mi dedikten sonra üçer üçer abdest aldı. Sahih Müslim'deki hadis numarası 337. Abdullah bin Zeyd bin Asım Emsariye radiyallahu an bize Allah Resulü'nün aleyhisselam akdest alışı gibi bir alı alıver denildi. Bunun üzerine o bir su kabı istedi. Ondan iki eline döktü. Ellerini üç defa yıkadı. Sonra elini kaba soktu ve onunla su çıkarıp ağzını çalkaladı. Tek avucu ile burnuna su çekip yıkadı. Bunu üç defa yaptı. Sonra elini soktu ve su alarak yüzünü üç defa yıkadı. Sonra elini soktu ve onunla su çıkarıp iki elini dirseklere kadar ikişer kere yıkadı. Sonra elini sokup çıkardı ve ellerini öne ve arkaya doğru gezdirerek başını mesetti. Sonra topuklara kadar iki ayağını yıkadı ve Allah Resulü'nün aleyhisselam abdest alışı işte böyleydi dedi. Sayih Müslim'deki, Hadis numarası 346 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Biriniz isti istinca için taş kullanırsa taş adedini tek yapsın. Hiç olmazsa üç taş kullansın. Herhangi biriniz abdest alacak olduğu zaman burnuna su alsın sonra çıkarsın. Sayih Müslim'deki hadis numarası 348 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur Herhangi biriniz uykusundan uyandığı zaman üç defa burnuna su alıp çıkarsın Çünkü şeytan burnunun içindeki yumuşak kemikler üzerinde geceler Sayih Müslim'deki hadis numarası 351 Abdullah bin Amr radiyallahu an şöyle anlatır. Biz Allah Resulü aleyhisselam ile beraber Mekke'den Medine'ye dönüyorduk. Nihayet yolda bir su başına gelmiştik. İkindi vakti cemaat acele ettiler ve çabuk çabuk abdest aldılar. Biz onların yanına vardık. Ayaklarının arkalarına suyun dokunmadığı görünüyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam, vay şu ökçelerin ateşteki haline abdesti tam ve eksiksiz alınız buyurdu. Sayih Müslim'deki hadis numarası 354. Ebu Hüreyre'nin radiyallahu an, anlattığına göre, Hz. Peygamber Aleyhisselam iki ayağının arka uçlarını yıkamamış bir kimse gördü ve şöyle buyurdu. "Vay şu ökçelerin ateşteki haline." Sayih Müslim'deki hadis numarası 356. İbu Hureyre radıyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. "Sizler abdesti tam almaktan dolayı kıyamet günü elleri ve ayakları nurlulardansınız. Artık sizlerden her kimin gücü yeterse yüz parlaklığını el ve ayak beyazlığını daha Çok Arttırsın Sayih Müslim'deki Hadis Numarası 362 Ebu Hureyre Radiyallahu An'ın Naklettiğine Göre Allah Resulü Kabristan'a Gelerek Şöyle Buyurmuştur Selam Sizlere Bizler inşallah Sizlere Kavuşacağız Kardeşlerimizi Görmüş Olmamızı Arzu Ederdim Sahabeler Bizler Senin Kardeşlerin Değil Miyiz Ey Allah'ın Resulü Dediler Sizler benim ashabımsınız, kardeşlerimiz ise henüz daha gelmemiş olanlardır buyurdu. Bunun üzerine sahabeler, ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz daha gelmemiş olanları nasıl tanırsın dediler. Allah Resulü, ne dersin, bir kimsenin alınları beyaz, ayakları sekili birçok atları olsa, bunlar da renklerine başka bir renk karışmamış simsiyah bir takım atlar arasında bulunsa, o zat kendi atlarını tanımaz mı buyurdu. Sahabeler evet ey Allah'ın Resulü tanır dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Çünkü onlar abdest almaktan dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları sekili halde gelirler. Ben havuz üzerinde onların öncüsüyüm. Dikkat edin kaybolmuş devenin kovulması gibi bir takım insanlar da benim havzımın başından muhakkak kovulacaklardır. Ben onları hey geliniz diye çağırırım. Bunun üzerine bana onlar senden sonra dinde değişiklikler yapmışlardır denilir. Ben de Allah onları uzak eylesin, uzak derim. Sahih Müslüm'deki hadis numarası 367. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer müminler üzerine Züheyr hadisinde ise ümmetime meşakkat verme endişem olmasaydı, onlara her bir namaz sırasında misvak kullanmayı muhakkak emrederdim. Sayih Müslim'deki hadis numarası 370. Ebu Musa radiallahu an şöyle anlattı: Ben Peygamberin aleyhisselam huzuruna girdim. Misvanın bir ucu dilinin üzerinde bulunuyordu. Dedi. Sayih Müslim'deki hadis numarası 373. Huzeyfe radiyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam geceleyin tehekküt namazı kılmak için kalktığı zaman ağzını misvak ile ovalardı. Sayih Müslim'deki hadis numarası 374. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Fıtrat beştir yahut beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak. Etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarına gidermek ve bıyıkları kısaltmak. Sayih Müslim 377 İbn-i Ömer radiyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bıyıkları kısaltın, sakalları çokça ve uzunca bırakın. Sayih Müslim 380 Ebu Eyüp Ensari'nin radiyallahu an anlattığına göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Tuvalet ihtiyacı için gittiğiniz zaman küçük yahut büyük abdest bozarken kıbleyi karşınıza ve arkanıza almayın. Fakat Medine'nin doğusuna veya batısına doğru dönünüz. Sayih Müslim 388 Abdullah bin Ömer radiyallahu An şöyle anlattı. Bir takım insanlar senin tabi hacetin olup hacetini def için oturduğunda Sakın kıbleyi ve Beytül Maktis'i karşına alma derler. Abdullah da der ki, ben bir evin damına çıktım ve Allah Resulü'nü Aleyhisselam Beytül Maktis'e yönelmiş vaziyette hacetini Def için iki kerpiç üzerine oturur halde gördüm. Sahih Müslim 390 Ebu Katade'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Biriniz küçük abdestini yaparken erkeklik organını sağ eliyle tutmasın. Temizlenirken sağ elini kullanmasın. Bir şey içerken kabın içine solumasın. Sayih Müslim 392 Hz. Ayşe radiyallahu şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye, Muhakkak sağdan başlamayı severdi. Sayih Müslim 395. Enes bin Malik radiallahu an şöyle anlatır: Allah Resulü Aleyhisselam bir bahçeye girdi. Onu beraberinde bir ibrik bulunan bir genç takip etti. O bizim en küçüğümüzdü. O genç ibriyi bir sitri ağacının yanına koydu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam ihtiyacını giderdi. Ve o su ile temizlenmiş olduğu halde yanımıza geldi. Sayih Müslim 398 Hemmam radiyallahu an şöyle anlatır. Cerir küçük abdestini bozmuş, sonra abdest almış ve mesleri üzerine mest etmişti. Ona böyle mi yaparsın denildi. O da evet Allah Resulü'nü aleyhisselam gördüm. Abdestini bozdu, sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mest etti dedi. Sayih Müslim 401 Huzeyfe radiyallahu an şöyle anlattı. Hz. Peygamber aleyhisselam ile beraberdim. Bir kavmin kül döktükleri çöplüğüne vardı ve ayakta durarak küçük abdestini bozdu. Ben kenara çekilmiştim. Allah Resulü yakınlaş dedi. Ben de yakına geldim. Ta ki topunun yanında durdum. Kendisi abdest aldı ve mesleri üzerine mes etti. 402 Sahih Müslim 402 Muhire bin Şube'nin radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam hacetini gidermek için dışarı çıktı. Muhire de içinde su bulunan bir kapla onunla gitti. Allah Resulü hacetini giderdikten sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mes etti. Sahih Müslim 404 Ebu Hureyre radiyallahu an naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu Biriniz uykusundan uyandığı zaman elini üç kere yıkamadıkça su kabına daldırmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bilemez. Sayıh Müslim 416 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Köpek herhangi birinizin kabının içindekini yalarsa onu döksün. Sonra o kabı yedi defa yıkasın. Sayih Müslim 418 Ebu Hureyre radıyallahu an naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hiçbiriniz durgun suya işedikten sonra ondan su alıp yıkanmasın. Sayih Müslim 424. Enes in radıyallahu an anlattığına göre bir bedevi mescide işedi. Cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücuma kalktı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam "Onu serbest bırakınız." Sidini kestirmeyiniz buyurdu. Enes bedevi işini bitirince Allah Resulü bir kova su istedi ve suyu sidiğin üzerine döktü. Sahih Müslim 427. Hazreti Peygamber Aleyhisselam zevcesi Ayşe Radıyallahu An şöyle anlatır. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ayşe Radıyallahu An şöyle anlatır. Allah Resulüne bebekler getirilir idi. O da bu bebeklere bereket duası eder ve hurma çiğneyerek bebeğin ağzına onunla ovardı. Ağzını onunla ovardı. Bir defa yine bir bebek getirilmişti. Bebek peygamberin üstüne işedi. Peygamber hemen su istedi ve suyu bebeğin sidiğinin üstünden döktü ve onu yıkamadı. Sayih Müslim 430. Ümmü Kays Mihsan Henüz yemek yemeyen bir oğlan çocuğunu Allah Resulüne aleyhisselam getirdi ve çocuğu onun kucağına koydu. Çocuk da işe verdi. Allah Resulü suya işaret etti ve suyu onun üzerine serpelemekten fazla bir şey yapmadı. Sayih Müslim 432 Alkama radiyallahu anh Hazreti Ayşe'nin yanında bir kimse elbisesini yıkamaya başladı. Ayşe bu, bu zata şöyle dedi. Eğer onu meni'yi gördünse sadece yerini yıkaman yeterlidir. Şayet görmediysen onun etrafını ıslatırsın. Ben kendim onu Allah Resulü'nün aleyhisselam elbisesinden ovalayıp sürttüğümü biliyorum. Sonra da kendisi bu elbise içinde namaz kılardı. Sayih Müslim 434 Esma radiyallahu an şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam bir kadın geldi ve bizden birimizin elbisesine hayız kanı bulaşırsa onu nasıl yapsın diye sordu. Allah Resulü elbisesini eliyle ovalar ve sonra onu su ile yıkayıp sıkar. Sonra azar azar üzerine su döker. Daha sonra onunla namaz kılar buyurdu. Sayih Müslim 438. İbn Abbas radıyallahu an anlattığına göre Allah Resulü Aleyhisselam bir iki kabrin yanından geçerken şöyle buyurdu. Dikkat edin, bunlara muhakkak azap ediliyor. Hem de büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. Onlardan biri kovuculuk yapardı, diğeri ise bevlinden çekinmez, sakınmazdı. Ravi dedi ki, Allah Resulü sonra yaş bir hurma değneği istedi, sonra bu değneği iki parça etti, sonra şunun üzerine bir değnek ve ötekinin üzerine de bir değnek dikti, sonra... Bunlar taze kaldıkça belki onlardan azapları hafifletilir buyurdu. Sayıh Müslim'deki hadis numarası 439. Evet, Tahret bölümü burada bitti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.